Bismillahirrahmanirrahim Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1 ve 2 Bu indirip hükümlerin uygulanmasını fark kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun Allah'a lahiret ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dini hususunda sizi bir acıma tutmasın müminlerden bir grupta bunların azabına şahit olsun Selamlarım. Selamlarım. Selamlarım. Allah subhanahu ve teala bu indirdiğimiz bir, bir suredir buyurur ki bunda ona itina göstermeye bir tembih vardır ancak bu diğer surelere itina gösterilmeyecek anlamına da gelmez. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala, hükümlerinin uygulanmasını farz kıldığımız felalı, haramı, emri, yasağı ve cezaları açıkladığımız bir suredir buyurmuştur. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık açıklanmış ayetler indirdi kavlinden sonra Allah Subhanahu ve Teala zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun deyip ayetini indiriyor. Zina edenin ce cezasını. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den iki bedeli Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Onlardan birisi, ey Allah'ın elçisi, oğlum şunun yanında ücretli bir işçiydi. Onun hanımıyla zina etmiş. Ben de oğlumun fidyesi olarak yüz koyun ve bir cariye verdim. İlim erbabına sordum. Benim oğlumun cezasının yüz değnek ve bir sene sürgün olduğunu, bunun hanımının cezasının ise rejim taşlanarak öldürmek olduğunu söyledi. Aleyhissalatü vesselam, aranızda Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim. Cariye ve koyunlar sana geri verilecek. Oğluna yüz değnek vurulacak ve bir sene sürgün edilecek buyurdu. Sonra birisine, ey üneys, şu adamın karısına git. Eğer itiraf ederse onu rezmedilirdi. Adam kadına gitti ve onu rezmetti. Bu hadis, zina eden erkek eğer evlenmemiş bekar ise ona yüz değnek vurulmakla beraber sürgü edileceğine delalet eder. Evet. Yine Ömer'den gelen bir rivayette, Allah onlardan razı olsun, o kalkmış, Allah'a hamdü senadan sonra şöyle demiştir. Ey insanlar! Muhakkak Allah Muhammed'i hak ile göndermiş, ona kitabı indirmiş, ona indirilenler içinde rejim ayeti de vardı. Biz onu okuduk ve ezberledik. Aleyhissalatü vesselam rejimi uyguladı ve ondan sonra biz de uyguladık. Ben insanlara zamanın uzamasından ve işlerinden birisinin rejim ayetini Allah'ın kitabında bulmuyoruz demesinden, ve Allah'ın indirmiş olduğu bir farzı terk etmek suretiyle sapıklığa düşmelerinden korkarım. Allah'ın kitabında rejim, zina eden kadın ve erkekler evliyseler, aleyhlerinde delil konursa veya hamilelik durumu ortaya çıkarsa veya itiraf ederlerse bir hak, bir gerçektir. Bukhari ve Müslüm bunu geniş hiçbir şekilde izah etmiştir. İmam Ahmet'ten gelen rivayette Ömer İbn-i Hattab insanlara hutbe okuyor. Abdurrahman onu söylediğini işitmiş. Uyanık olun. Bazı kimseler rejimde ne oluyormuş? Allah'ın kitabında sadece değnek cezası var diyorlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rejimi uygulamış. Ramdan sonra biz de uygulamışızdır. Şayet bazı kimseler Ömer Allah'ın kitabından olmayan bir şeyi Allah'ın kitabına ziyade etti dememiş olsalardı o ayeti nazil olduğu gibi Kur'an'a koyardım buyurmuştur. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ayet indiğinde bunun hükmünü benden alın. Allah Resulü ve Vesselam bunun hükmünü benden alın, benden diyerek kim Evli ve dul olarak zina ederse ona mahrumiyet vardır, taşlanarak öldürülme demiştir. Bekarsa yüz sopa ve sürgün demiştir. Bu da sünnetin Kur'an'ın nezhine, beyanına girer. Her ne kadar muhtezile, akırdılar, buna itiraz etse de, kabul etmese de Allah'ın hükmü budur. 3- Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadınla da zina eden veya müşrik olan bir erkekten başkası evlenemez. Bu müminlere haram kılınmıştır. Evet. Nur 3 Allah subhanahu ve teala zina eden erkek ancak zina eden bir kadın veya müşrik bir kadın ile cinsel ilişki kurabilir. Yani onun maksadı, olan zinaya ancak asi, günahkar olan, zina eden bir kadın veya zinayı haram olarak görmeyen müşrik bir kadın razı olur. Zina eden kadın da böyledir. Onunla ancak zina etmekte asi olan, zina eden bir erkek veya zinanın haram kılındığına inanmayan müşrik bir erkek evlenebilir buyurmuştur. i̇bn Abbas'tan gelen rivayete göre bu ayet hakkında Bundan maksat nikah evlenme değildir. Bu ancak cinsel ilişkidir ki onunla ancak zina eden erkek veya müşrik bir erkek cinsel ilişki kurabilir demiştir. Yine Abdullah İbni Amr'dan gelen bir rivayette Müslümanlardan bir erkek Ümmü Mezlul denilen zina eden ve evleneceği erkeğe kendisinden nafaka vermesini şart koşan bir kadından evlenmek için ve sellem'den izin istiyor. O kişi aleyhissalatü vesselam'dan o kadından evlenmek için izin istediğinde aleyhissalatü vesselam ona zina eden erkek zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadın ile zina eden veya müşrik olan bir erkekten başkası evlenemez. Bu mü'minlere haram kılınmıştır ayetini okumuştur. 4 evet. ve 5 4 ve 5 İffetli hür kadınlara iftira atan, sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onlar farfıkların tek Meğer ki bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Bu ayeti kerime hür, bali, iffetli, evli kadınlara iftira atanlara uygulanacak değnek vurma cezasının hükmünü beyan ediyor. İftira atılan erkek olduğu zaman aynı şekilde ona iftira atan da değnek cezasıyla cezalandırılır. Allah subhanahu ve teala 4 şahit getirmeyene 80 sopa vurun ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onları fasıkların ta kendileridir buyuruyor. Allah razı olsun. Allah subhanahu ve teala meğer ki bundan sonra tevbe edip ıslah olamaz. Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir buyuruyor. Evet. 6'dan 10'a kadar eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanların şahitliği Kendisinin doğru sözlerden olduğuna dair Allah'ı dört defa şahit tutmasıdır. Beşincisi ise eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Kocasının yalancılardan olduğuna dair dört defa Allah'ı şahit tutması kadından cezayı savar. Beşincisi ise kocası doğrulardan ise kendisinin Allah'ın gazabına uğramasıdır. Ya üzerlerimizde Allah'ın fazla rahmeti olmasaydı ve gerçekten Allah'a tövbeleri kabul eden hakim olmasaydı. Evet. Demin Rabbimiz subhanahu ve teala birine iftira olmasını hasebiyle zinanın ispatında dört şahidi şart koşur ve bu dört şahit oluşmadığında birisi birine bu zinakardır dedi mi? Onun bindeki hattı 80 sokadır ve ebedi şahitliği kabul edilmeme. Buradaysa kendi eşine yaptığı nispeti, buraya dikkat etmek gerekiyor, bir başkasına değil. Kendi eşlerine zina isnad edip de dört tane şahit olamayanlara, bulamayanlara Allah Subhanahu ve teala liyan yani karşılıklı lanetleşme hükmünü veriyor. Bu ayet karısına zina isnadında bulunan ama delil getirmesi imkansız olan kocalar için bir ferahlık ve fazladan olarak da bir çıkış yolu göstermekte. Allah'ı u Teala'nın emrettiği üzerine liyan şöyle olur. Erkek karısını imamın, devlet başkanının veya kadının yanına getirir. Karısına isnat ettiği suçu onun yanında itiraf eder ve iddia eder. Hakim karısına isnat etmiş olduğu zina iddiasında kendisinin doğru sözlerden olduğuna dair dört şahit yerine Allah'ı şahit tutarak dört kere ona yemin ettirir. Beşincide de eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ister. Koca bunu yaptığı zaman mücerred bu lanetleşme talakı bayın yani artık talak vuku bulur ve birbirlerine de bunlar haram kılınır. Evet de ise kocası doğrulardan ise kendisinin Allah'ın gazabına uğramasıdır. Ve kadın hakkında özellikle Allah'ın gazabı zikredilmiş, öbüründe ise lanet zikredilmiştir. Sonra allah Teala yaratıklarına olan lütfunu, merhametini içinde bulundukları sıkışıklığın şiddetinde çıkış ve kurtuluşu onlara meşru kıldığını zikrediyor. Ya üzerinizde Allah'ın fazla rahmeti olmasaydı, haliniz nice olurdu. Sıkıntıya düşer ve birçok işinizde meşakkata düşer kalırdınız. Muhakkak ki allah Teala yeminden ve ağır ağır yeminlerden sonra dahi olsa sebebeleri kabul eden koyduğu kanunlarda emredip yasaklarında mutlak hikmet sahibidir. Evet. Bu amelin bu ayetin gereğince nasıl amel olacağını ayetin nuzul sebebine ve sahabeden kim olduğu hakkında nazil olduğuna dair hadise bir bakalım. İbn Abbas naklediyor. İffetli hür kadınlara iftira atan, sonra da dört şahit getirmeyenlere seksen değnek vurun. Ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin ayeti nazil olduğunda Ensar'ın efendisi Sa'di ibn Ubade ve Allah'ın elçisi, böyle mi nazil oldu dedi. ve vesselam Ey ensar topluluğu, efendinizin ne söylediğini işitmiyor musunuz buyurdu. Onlar, ey Allah'ın Resulü onu ayıplama. Muhakkak o kıskanç bir adam. O bakir olmayan hiçbir kadından evlenmez. Ve kadınlardan hiçbirini boşamamıştır ki, onun kıskançlığının şiddetinden bizden hiç kimse, onun boşayacağı bir kadının evlenmeye cüret edemez dedi. Saat, ey Allah'ın elçisi, Allah'a yemin olsun ki, ben bunun hak olduğunu, Allah'tan olduğunu biliyorum ama fakat ahmak bir kadının bacakları arasına oturmuş bir adam bulacağım. Benim dört şahit getirinceye kadar onu hareket ettirme, yerinden ayrılma hakkım olmayacak. Vallahi o ihtiyacını giderinceye kadar şahitleri getirmeyeceğim. İşte ben buna çok şaştım dedi. Çok durmadılar ki Tebuk kavidesinde geri kalması sebebiyle Tevbesi kabul edilen üç kişiden biri olan Hilal İbni Umey'e geldi. Çalıştığı arazisinden akşam evine gelmiş ve ailesi yanında bir erkek bulmuş. İki gözüyle görmüş, iki kulağıyla işitmiş. Sabaha çıkıncaya kadar da ona dokunmamış. Sonra sabahleyin Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişti. Ey Allah'ın elkisi, akşam aileme geldim, onun yanında bir erkek buldum. Gözümle gördüm, kulağımla işittim dedi. Ali Serat onun getirdiği haberden hoşlanmadı. Tamam. Ve ona karşı sert davrandı. En toplanıp Saad bin Ubade'ye söylemiş olduğu musibet işte bizim başımıza geldi. Ali Serat şimdi Hilal bin Ümeyye'yi döver ve şahitliğin insanlar için iptal edip yok sayar dedi. Hilal Allah'a yemin olsun ki ben Allah'ın benim için bundan bir çıkış yılı koyacağını umarım dedi. Hilal, ey Allah'ın Resulü, getirdiğim haberden ötürü bana neden sert davranıyorsun? Allah'a yemin olsun ki o benim doğru söylediğimi biliyor dedi. Allah'a yemin olsun ki ve Vesselam onun dövülmesini emretmeyi arzuluyordu. Birden Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy indi. Ona vahiy indiği zaman bunun yüzünün değişmesinden, bulanmasından bilirdik. Vahiy bitinceye kadar sustu. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanların şahitliği kendisinin doğru sözlerden olduğuna dair Allah'ı dört defa şahit tutmasıdır ayeti nazil oldu. Aleyhisselatü vesselamdan vahiy inne halindeki durum kalktı ve müjde ey hilal Allah senin için bir ferahlık ve çıkış yolu kıldı buyurdu Hilal zaten ben de Rabbim'dan bunu umuyordum dedi Aleyhisselatü Vesselam kadına haber gönderin buraya gelsin dedi Aleyhisselatü Vesselam ayeti her ikisine de okudu onlara hatırlattı ve ahiret azabının dünya azabından daha şiddetli olduğunu haber verdi Hilal Ey Allah'ın elçisi Allah'a yemin olsun ki ona karşı doğru söyledin dedi. Kadın yalan söyledin dedi. Aleyhissalatü vesselam aralarında diyan yaptınız buyurdu. Hilal'e şahadet et denildi. Kendisinin doğru sözlerden olduğuna dair dört defa Allah'ı şahit tutarak şahadet etti. Beşinciye geldiğinde ona ey hilal Allah'tan kork. Muhakkak dünya azabı ahiret azabından daha hafifdir. Bu beşinciyle azabı kendisine vacip kılıyorsun denildi de Allah'a yemin ederim ki bu sebeple Allah buna azab etmeyecek nitekim bu sebeple bana değnek vurma cezası da verilmeyecek dedi. Ve beşinci de eğer yalancılardan ise Allah'ın laneti kendi üzerine olmasını isteyerek şehadet etti. Sonra kadına onun kocasının yalancılardan olduğuna dair dört defa Allah'a şahit tutarak şehadet et denildi. Beşinciye geldiğinde kadına Allah'tan kork. Muhakkak dünya azabı ahiret azabından daha hafiftir. Bu beşinci ile kendi üzerine azabı vacip oluyorsun denildi de bir süre durdu. Sonra Allah'a yemin ederim ki halbını rüsva etmeyeceğim dedi. Ve beşinci kere şehadet ederek eğer kocası doğru sözlülerden doğru ise kendisinin Allah'ın gazabına uğramasını istedi. Allah Resulü karıyla ile kocanın arasını ayırdı ve çocuğunun babasının adıyla çağrılmamasına, çocuğuna zina isnat edilmemesine, kadına veya çocuğuna zina isnat edilmemesine olursa ona ceza uygulanmasına hükmetti. Ayrıca kocası ölmediği ve talat ile araları ayrılmamış olduğu için de kadının meske, barındırılma ve geçiminin koca üzerine olmadığını hükmetti. Buyurdu ki eğer kadın kumral Uyluklu, etsiz ve ince baldırlı bir çocuk doğurursa bu hilalindir. Eğer esmen, esmer, kıvırcık saçlı, iri yapılı, baldırlı, büyük ve kalçalı etli bir çocuk doğurursa bu isnad edilen adamındır. Kadın esmer, kıvırcık saçlı, iri yapılı, baldırları, büyük ve kalçaları etli bir çocuk doğurdu. Aleyhisselatü Vesselam şayet yeminler olmamış olsaydı, Benimle o kadın hakkında başka bir durum olurdu buyurdu. Evet. İkrime der ki, kadının doğurmuş olduğu bir çocuk, daha sonra Mısır üzerine emir oldu. Anasının ismiyle çağrılır, babasına nispetle çağrılmazdı. Allah böyle belalardan bizleri beni buyursun.